Eser Robinson Cruise Daniel Defoe Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda sizlere Daniel Defon'un Robinson Crusade adlı macera dolu romanını tanıtacağız. Herkesin hayatında en az bir kere duymuş olduğu bir soru var. Bir ıssız adıya düşsen yanına ne alırdın? İşte Daniel Defon'un romanında bu sorunun cevabı saklı. Romanın baş karakteri Robinson, gemisinin batması sonucu ıssız bir adıya düşer ve 28 yılını bu adada geçirir. Dile kolay, 28 yıl. Robinson, 18 yaşında bir gençken ailesinin nasihatlarına kulak asmaz bir denize açılır. İçindeki deniz tutkusu ve yabancı ülkeleri tanıma isteği yüzünden başına birçok talihsiz olay gelir. İlk gemi yolculuğunda yaşadığı aksilik onu deniz tutkusundan alıkoymaz. İlk yolculuğunda yaşadığı fırtınayı onun ağzından dinleyelim. Sanırım hiçbir genç servencinin başına gelen uğursuzluklar benimki gibi erken başlamamış, benimki gibi uzun sürmemiştir. Daha gemi Humbler'dan çıkar çıkmaz rüzgar bütün gücüyle esmeye dalgalarda korkunç bir görünüşle yükselmeye başladı. Daha önce hiç deniz yolculuğu yapmamış olduğum için bütün gövdeme söze sığmaz bir rahatsızlık, kafama da bir korku çöktü. Babamın evini üstüme düşen görevleri bırakıp kaçışımın tanrının gücüne gitmiş olduğunu kara kara düşünmeye başladım. Ailemin bütün o güzel öğütleri, babamın gözyaşları, annemin yalvarıp yakarmaları kafamdaydı. Bu arada fırtına da giderek azıyor, daha önce üzerinde hiç yolculuk etmediğim deniz coşup kabarıyordu. Bunlar benim gibi toy bir denizciyi alt üst etmeye yetiyordu. Kabaran her dalganın bizi yutacağından korkuyor, geminin her alçalışında düştüğümüz deniz yarığından bir daha çıkamayacağımızı sanıyordum. Şimdi babamın ortalama bir yaşayış konusunda gözlemlerinin doğruluğunu açıkça görüyor, yaptığından pişman bir hayırsız oğul gibi babamın yanına dönmeyi tasarlıyordum. Bu gerçekten korkunç bir fırtınaydı. İşte şimdi denizcilerin de yüzünde korku ve şaşkınlık belirtileri görmeye başladım. Kaptan geminin kurtulması için elinden geleni yapmakla birlikte yanımdan geçerek kamerasına gidip gelirken kendi kendine yavaşça ''Tanrım acı bize hepimiz yok olacağız'' gibi sözler mırıldanıp durdu. Böyle korkunç görünüşlerle daha önce hiç karşılaşmamıştım. Her 3-4 dakikada bir deniz dağlar kadar yükseliyor, dalgalar üzerimizde parçalanıyor, çevremizde tehlike ve uğursuzluktan başka hiçbir şey görünmüyordu. Robinson'un ilk yaşadığı yolculuk kazayla sonlanır. Neyse ki gemi mürettebatı sağ salim kurtulur. Robinson kurtulduktan sonra evine dönebilecekken yolculuğa başka bir gemiyle devam etmeyi tercih eder. Fırtına anında evine dönmek için Tanrı'ya yalvardığı zorlu dakikalar karaya ayak basınca aklından uçup gider. İçindeki deniz tutkusu aklını tekrar çeler. Fakat bu ilk yaşadığı yolculuktaki aksilikler daha sonra yaşayacaklarının yanında çok basit kalacaktır. Robinson seyahatleri esnasında tüccarlığa başlar. Gittiği yerlere değişik mallar götürür ve satar. Yolculuklarından birinde gemisi korsanlara yakalanır. Korsan gemisinin kaptanı Robinson'u köle olarak alıkoyar. Tüccarlıktan sonra birkaç yıl süren köle hayatından kurtulmak için sürekli planlar yapar. Sonunda... Kendisi gibi köle olan bir çocukla birlikte küçük bir tekneyle kaçmaya çalışır. Mağriblilerin eline düşmekten öyle korkunç bir ürperti duyuyordum ki buralarda ne durdum, ne karaya yanaştım, ne de demir attım. Rüzgâr gene güzel esiyordu, dolayısıyla beş gün daha yol aldım. Sonra rüzgar güneye döndü. Benim ardıma düşen bir gemi varsa rüzgarın bu dönüşünden dolayı vazgeçmiştir diye düşündüm. Karaya yanaşmayı göze alarak küçük bir ırmağın ağzında demirledim. Burasının nere, nasıl bir iklim, hangi ülke, hangi ulus, ırmağında hangi ırmak olduğunu bilmiyordum. Ne bir kimse gördüm ne de görmek istiyordum. Tek istediğim şey içilecek suydu. Niyetimiz karanlık çöker çökmez karaya çıkıp çevreyi öğrenmekti. Ama ortalık iyice kararır kararmaz ne üdüğü belirsiz bir takım yaratıkların havlamaları, ulumaları, hırlamalarıyla korkunç gürültüler işittik. <Gülüyor> çok korkmuştuk. Ama ikimiz de gerçek korkuyu bu koca yaratıklardan birinin yüzerek kayığa doğru geldiğini işittiğimiz zaman duyduk. Göremiyorduk ama solumasından ne kocaman, ne korkunç, azgın bir hayvan olduğunu anlıyorduk. Kusuri bir aslan olduğunu söyledi. Belki de bir aslandı, fazlasını ben de bilmiyordum. Demiri çekip kürekle uzağa açılalım diye bağırdı. Hayır Kusuri dedim. Çamandıra ederek halatımızı salı veririz. sonra da denize açılırız. Pek fazla gelemez ardımızdan. Daha sözümü bitirmeye kalmadan hayvanın iki kürek boyu ötemizde olduğunu gördüm. Şaşkınlıktan kaldım. Bununla birlikte hemen kameraya koşarak tüfeğimi alıp ateş ettim. olu sahnelere ara vererek romanımızın yazarı Daniel Defoe'nun hayat hikayesine bir göz atalım. Denizciliği bu kadar iyi anlatabildiğine göre kendisi de denizci miydi acaba? Hayır, kendisi denizci değildi ama denizlerle çevrili bir ülke olan İngiltere'de 1660 yılında dünyaya geldi. Ticaret ve siyasetle ilgilendi. 1719 yılında yayınlanan Robinson Crusoe romanına kadar genellikle siyasi makaleler yazdı. Romanın gördüğü büyük ilgiyle birlikte bütünüyle edebiyatla ilgilenmeye başladı. Robinson Crusoe'nın yeni serüvenleri ve düşünceleriyle ilgili iki kitap daha yazdı. Diğer bazı eserleri Albay Jack ve Veba Yılı. Daniel Defoe, Robinson Crusoe ile modern İngiliz romanının başlatıcılarından oldu. Defoe, İngiliz edebiyatında gerçek karakterlerin hikayelerini gerçekçi olarak anlatan ilk yazarlarda. Defoe, Robinson Crusoe'yu yazarken Alexander Selkirk adlı bir İskoçyalı denizcinin başından geçen gerçek bir olaydan esinlenir. Selkirk, 1704 yılında açık denizdeyken gemi kaptanıyla anlaşamaz ve sürekli kavga eder. Bu nedenle de Şili açıklarında ıssız bir adada bırakılmasını ister. Orada tek başına dört buçuk yıl yaşar. Bir gemicinin onu bulmasıyla ıssız adadan kurtulur. Anlaşılan Robinson Crusoe'nin ıssız adada yaşadıkları gerçek dışı şeyler değil. Şimdi de Robinson'un gemisi battıktan sonra ıssız adaya düştüğü anları onun ağzından dinleyelim. Kurtulmaktan dolayı duyduğum şaşkınlıkla ellerimi, daha doğrusu bütün varlığımı göğe kaldırarak şimdi tanımlayamayacağım binbir türlü işaretler yapıyor, kıyı boyunca dolaşıyordum. Ayrıca boğulan bütün arkadaşlarımı ve benden başka tek canın kurtulmadığını düşünüyordum. Çünkü bir daha hiçbirini göremedim. Üç şapka, bir kasket, tek eş iki ayakkabıdan başka hiçbir ize rastlamadım. Gözlerimi batık gemiye çevirdim. Denizin serpintisiyle köpüğü öyle çoktu ki gemiyi güçlükle görebiliyordum. Çok uzaktaydı. Tanrım nasıl olmuştu da kareye ulaşabilmiştim ben diye şaşkınlıkla düşünmeye başladım. İçinde bulunduğum durumun iyi yanlarıyla biraz avuntu bulurken çevreme bir göz attığımda bu avuntudan iz kalmadı. Çünkü tek sözle benim için korkunç bir kurtuluştu bu. Islanmıştım. Ne değişecek üst başım, ne de birazcık güç kazanmak için yiyecek ya da içecek bir şeyim vardı. Ya açlıktan ölmek, ya da yırtıcı hayvanlara yem olmak zorundaydım. Beni en çok tasalandıran şey, kendimi koruyabileceğim bir silahımın olmamasıydı. Üzerimde bir çakı, bir pipo, bir kutudaki biraz tütünden başka hiçbir şey yoktu. Varım yoğun buydu. Bunu düşündükçe aklım başımdan gidecekmiş gibi oluyordum. Ortalık kararmaya başlayınca, Burada geceliğin avlanmaya çıkan yırtıcı canavarlar varsa halim nice olur diye bir kaygıdır aldı beni. Kafamda beliren tek çıkar yol yakınımdaki dikenli çama benzeyen ağaca tırmanarak geceyi orada oturarak geçirmek oldu. Hangi ölümlü öleceğimi ertesi gün düşünürüm diyordum. Yaşama umudum kalmamıştı çünkü. Robinson batık gemiden gücünün yettiği her şeyi kıyıya taşır. Barut, silah yiyecek ne bulduysa getirir. Kendine bir sığınak yapar ve bir başına yaşamaya başlar. Yabani keçi avlamayı öğrenir. Zamanı karıştırmamak için her sabah bir kütüye çentik atar. Günlük tutar. Günlüğüne ilk yazdıkları şunlar. Ben, zavallı Robinson Crusoe, açık denizde korkunç bir fırtına sırasında kazaya uğrayarak bu sıkıntılı uğursuz adaya sürüklendim. Öbür gemi arkadaşlarımın hepsi öldü. Ben de ölümün eşiğinden döndüm. Robinson adada geçirdiği yalnız günlerde sürekli düşünür. Allah tarafından cezalandırıldığına inanır. Başına gelen bütün bu aksiliklerin ailesinin nasihatlerini dinlemeyip denize açılmasından kaynaklandığına inanır. Hayatında ilk defa Allah'a yüksek sesle yakarır. Babamın dedikleri doğru çıktı. Tanrı'nın cezasına uğradım. Ne sesimi işitecek ne de yardımıma gelecek bir kimse var. Beni gözeten, bana mutlu olabileceğim bir yaşam düzeni sunan Allah'ın buyruğunu dinlemedim. Bu yaşamın değerini ne kendim gördüm ne de anamın babamın sözlerinden öğrendim. Çılgınlığımla onları gözyaşları içinde bıraktım. Şimdi bu çılgınlığın sonuçlarından dolayı kendim gözyaşı döküyorum. Onların beni mutlu kılacak yardımlarını, desteklerini teptim. Şimdi ise doğanın kendisinin bile kolay kolay baş edemediği güçlüklerle savaşmak zorundayım. Ne bir yardım var, ne destek, ne rahatlık, ne öğüt artık. Sen yardımcım ol Allah'ım. Büyük sıkıntıdayım. Yıllar geçer, Robinson adadaki hayatına iyiden iyiye alışır. Ecelleştirdiği keçisi, köpeği bile vardır. Hatta birkaç kelime öğrettiği papağanı. Toprağa işler, keçilerini sağar, sepet yapmakta, ekmek yapmakta ustalaşır. Robinson, başta büyük bir talihsizlik olarak gördüğü bu ıssız adadaki hayattan artık oldukça hoşnuttur. Kendisini adanın kralı olarak görür. Yıllar geçtikçe Allah inancı iyice güçlenir. Konuşma isteği duyduğu zaman, yüksek sesle Allah'a yakarmaktan büyük bir mutluluk duyar. Bir gün, ağaçtan yaptığı bir kanoyla adanın çevresini dolaşırken bir akıntıya kapılır. Saatlerce denizde boğuşur ve zorlukla adaya döner. Döndüğünde yorgunluktan uyuyakalır ve bir sesle uyanır. Rabin! Rabin! Rabin Kruzo! Zavallı Rabin Kruzo! Neredesin? Neredeydin buralara nasıl düştün? Şaşkınlık içinde sesin kimden geldiğini anlamaya çalışır. Uyku sersemliğinden sıyrılınca anlar. Sevgili papağanı ondan öğrendiği kelimeleri tekrarlamıştır. Sevgili dinleyenler, ıssız bir adada yıllarca yaşayan biri için kendi ismini duymak çok şaşırtıcı ve bir o kadar da sevindirici olsa gerek. Adada alıştığı sakin hayat birden bir ayak izi görmesiyle kaygı verici boyuta ulaşır. Sürekli yaptığı gözlemler sonucu adaya Kano ile gelen bazı yerlilerin olduğunu keşfeder. Buradan dürbünüm yardımıyla sayılarının 30'dan aşağı olmadığını... Bir ateş yakmış, yemek pişirmekte olduklarını gördüm. Nasıl pişiriyorlardı, ne pişiriyorlardı anlayamadım ama hepsi de ateşin çevresinde kendi törelerine uygun sayısız barbarca eylemler, sıçramalarla dans ediyordu. Ben dürbünümle böyle bakarken iki zavallı kurbanın boğazlanmak üzere sürüklendiklerini gördüm. Sopa ya da ağaçtan bir kılıçla vurulduğunu sandığım birisi hemen yere yığıldı. İki üç kişi hemen yere düşeni kesmek, parçalamak için işe koyuldular. Bu arada öteki kurban ayakta direniyor, kendi sırasını bekliyordu. Tam bu anda bu zavallı düşkün, kendini birazcık özgür bulunca içinde beliren yaşam umuduyla yerinden fırladığı gibi onlardan uzaklaştı. Benim kıyıya doğru koşuyordu. Onu kovalayanların üçten fazla olmadığını görünce kendime gelmeye başladım. Hızlı koşusuyla arayı bir hayli açtığını, yarım saat öyle dayanırsa ellerinden kurtulabileceğini görünce daha da yüreklendim. Robinson'un yardımıyla kara derili genç, vahşilerin elinden kurtulur. Robinson ona Cuma ismini verir. Ona İngilizceyi, et pişirmesini, tüfekleri, barutu, kısaca bildiği her şeyi öğretmeye çalışır. Robinson Cuma'yı çok sever. Sanki onun gelişiyle adanın ıssızlığı azalır. Allah biliyor ya, bu zavallı vahşiyi eğitmek için tuttuğum yol bilgiden daha çok içtenliğe dayanıyordu. Onun gelişiyle üzüntülerim azalmış, evimdeki yaşayışım inanılmaz bir rahatlık kazanmıştı. Geri kalan günlerimi sevinç içinde geçirdim. Cuma ile aramızda saatlerce süren konuşmalar, ayın altındaki evrende tam bir mutluluk diye bir şey varsa, birlikte yaşadığımız üç yılın tam bir mutluluk içinde geçmesine yardım etti. Sevgili dinleyenler, Robinson bu ıssız adadan kurtulabilecek mi? Vahşi yerlere karşı Cuma ile birlikte kendilerini nasıl koruyacaklar? Yıllar sonra ailesine kavuşabilecek mi? Robinson kruiserinin başına gelen olayları merak ettiyseniz size bu nefes kesen serüven dolu kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.